Günaydın. Bugün trajik ve koşulsuz sevgiye dair bir hikayeyle başlıyoruz programımıza. Anne ve baba kelimesini kullanmayalı 23 yıl oluyor, diyor Şirin. Anne ve da kardeşiyle direnmiş, kardeşinden güç almış. Change.org'da başlattığı kampanyada amacı yetiştirme yurtlarında ve çocuk esirgeme yuvalarındaki kardeşlerin ayrılmaması. Kimse bana kızım demedi ama bir kişinin bana kardeşim demesi bana hep cesaret verdi diyen Şirin, küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş. Geriye kalan kardeşe onun tek desteği, yaşama tutunma isteği olmuş. Bizim gibi annesini babasını kaybeden binlerce çocuk var. Bu çocuklar arasında kardeşim diyerek birbirine cesaret verebilecek kardeşler de var. Fakat mevcut düzenlemeler yüzünden cinsiyet ve yaşa göre keyfi bir şekilde çocuklar ayrı yerlere gönderiliyor ve kardeşler ayrılmak zorunda kalıyor diyen Şirin, çocukların yuvalarda koruyucu ailelerin yanında ya da evlatlık verilerek, kardeşlerinden ayrıldığını ve onları bir daha hiç göremediklerini, uzun ayrılıklar yüzünden kardeşleriyle birbirine yabancılaşan çok fazla çocuk olduğunu söylüyor. Kardeşlerin ayrıldıktan sonra görüşebilmeleri ve beraber zaman geçirebilmeleri için gereken düzenlemelerden de mahrum olduklarını anlatan Şirin, koruyucu aileye verilen veya evlat edinilen çocukların kardeşleriyle ne sağlayacak etkili ve yeterli denetim mekanizmalarının olmadığını, bu kardeşlerin görüşmelerinin tamamen, o anda yaşadıkları ailenin inisiyatifine bırakılabildiğini söylüyor. Bunun gibi pek çok sebepten ötürü kardeşini hiç tanımadan büyümüş, çok kişinin olduğunu ve bu kişilerin kendisi kadar şanslı olmadıklarını ve bir kardeşten ve onun sevgisinden mahrum kalarak büyüdüklerini anlatıyor Şirin. Destekçilerine, eminim bunu anlayabilirsiniz. İlk defa bu çocuklara korkuyla karışık bir acıma duygusuyla değil, onları ailesine ve topluma yabancılaştıran düzenlemeleri değiştirmek ve bu çocukları anlamak için bu kampanyaya destek verebilirsin diyerek sesleniyor. Birbirine büyük acılara karşı dayanma gücü veren, anne babasızlığı biraz olsun unutturan kardeşlerin ne yuvalarda ne koruyucu ailelerde ayrılmamaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve kardeşlerin birlikte kalmalarını talep ediyor. Ayrıca koruyucu aileyle yaşayan çocukların kardeşleriyle görüşmeleri için düzenlemelerin yapılarak, Kardeşlerin zorla birbirinden koparılmamasını istiyor. Her çocuğun aile yanında büyümeye bu sağlanamıyorsa aileden kalanlarıyla dayanışma içinde büyümeye hakkı vardır diyen Şirin'in kampanyasını detaylı olarak incelemek isterseniz change.org/taksim-kardeş adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kampanyada müze kartlar için Elif Şahin tarafından Ankara'da başlatılmış. Müze kart 2009 yılında kullanılmaya başlandığından beri öğrencilerden akademisyenlere, ailelerden çocuklara, pek çok kesimden turiste ve araştırmacıya müze ve öğren yerlerine sınırsız giriş hakkı sağlıyordu. Kart sahipleri bir yıllık kart aidatını ödeyerek özel müzeler ve bazı öğren yerlerinin özel bölümleri hariç istediği müze ya da öğren yerini istediği sıklıkta ziyaret edebiliyordu. Fakat yeni yapılan düzenlemeye göre müze kart artık bir yıl içinde bir müzeye sadece tek giriş hakkı tanıyor. Elif, özellikle arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve mimarlık alanlarında Öğrencilerin ve akademisyenlerin bazı derslerini müze ve öğren yerlerinde yaptıklarını müze kart uygulaması sayesinde bu kişiler dersleri ve araştırmaları için hem müzelere girebiliyor hem de müzelerde yıl içerisinde düzenlenen sergi ve konferans gibi faaliyetler içinde bu yerlere ekonomik biçimde girip çıkabiliyormuş. Bunun dışında müze kartın özellikle ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeyi bir lüks olmaktan ve sadece ayrıcalıklı bir kesimin yaptığı bir etkinlik olmaktan çıkardığını söyleyen Elif, bunun halkın tüm kesimlerinin tarihi, kültürel ve doğal mirasımızdan faydalanabilmesini sağlayan ve halkın çok da takdir ettiği bir hizmet olduğunu ekliyor. Kültür Bakanlığı'nın halkımızın tüm kesimlerinin tarihimize daha sık sarılmasını ve ülkemizin doğal güzelliklerine doymasını sağlayan müze kart uygulamasının yılda sadece bir giriş imkanı verecek şekilde düzenlenmesinin kendisini ve arkeoloji öğrencisi arkadaşlarını çok üzdüğünü söyleyen Elif, ücretsiz verilen ilk girişten sonraki girişlerde istenilecek fahiş giriş ücreti halkımızın ülke değerlerinden faydalanmasını engelleyecek bir davranış olduğunu da ekliyor. Devletimizin toplumun tüm kesimlerinin bu imkanlardan faydalanmasını desteklemesi gerekirken, bu hizmeti böyle sınırlandırması bizi bu mirastan mahrum edecek çok vahim bir karardır diyen Elif, Kültür Bakanlığı ve Müze Kart Yönetimi'nin hemen bu karardan dönerek Türkiye halkının tamamına faydalı olan müze kart uygulamasını eskisi gibi bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı ile sürdürülmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg müzekart adresini ziyaret edebilirsiniz. Çocuk haklarından ve kültür sanattan bahsettik. Şimdi de çevreci bir kampanya demeye dilim varmıyor. Geleceğimize dair bir kampanya diyerek devam edelim. Alakır Nehir Kardeşliği isimli topluluk tarafından Antalya Valine yönelik başlatılan kampanyanın Talebi Kürce Hidroelektrik Santrali hakkında verilen mahkeme kararının bir an önce uygulanması. Peki ne bu karar? Alakır Vadisi'nde yer alan HES projesi bir süredir bölge halkının ve duyarlı vatandaşları endişelendiriyormuş. Yasal yollara başvuran halkın yüzünü güldüren kararsa 5 Aralık günü alınmış. Fakat hala henüz uygulanmamış. Alakır Nehir Kardeşliği topluluğunun anlattığına göre 5 Aralık tarihinde Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 2012-702 esasında olduğu davasında mahkeme tarafından Alakır Vadisi'ndeki Dedigöl Enerji'ye ait Kürce HES projesinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararları yol açacağı öngörülmüş ve yürütmeyi durdurma kararı alınmış. Fakat karara rağmen henüz bir yaptırımı uygulanmamış. Baraj kapaklarının kapalı kaldığı her dakika nehir yatağındaki sudan yaşam bulan birçok canlının telef olduğunu söyleyen Alakır Nehir Kardeşliği bir an önce kararının uygulanmasını ve baraj kapaklarının açılmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg change.org.taksim.alakır adresini ziyaret edebilirsiniz. Spora yönelik kampanyalar hızla birbirini takip ediyor. Neredeyse her gün yeni bir spor konulu Kampanya başlıyor Türkiye'de. Geçtiğimiz hafta jimnastik salonu ve Üsküdar Anadolu futbol takımının stadyum ihtiyacı için başlatılan kampanyalara bir yenisi de bu sefer Bandırma'dan eklenmiş. Melih Bilge tarafından Bandırma Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın tayibi halkın dilediğince kullanabileceği genel amaçlı bir spor salonu yapılması. Spor deyince herhalde skor ve futbol beklediniz ama hayır anlaşılan halkın gerçekten değer verdiği gerçek konular Sporun yapılabileceği mekanların yaratılmasına ve spor için imkanlar verilmesine dair halk için spordan bahsediliyor yoksa profesyonel spordan değil. Siz de arzu ettiğiniz geleceği yaratabilmek için hemen şimdi harekete geçebilirsiniz. Esenlikler.